بسم الله الرحمن الرحيم سن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، فمن يدلل فلا هابده فأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريف له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون يا أيها الناس صقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلنا به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سلدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فزا عظيمة أما بعد فأصدقى حديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فشرى ظنور مهتفاتها وكل مهتفة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار ثم بعد Değerli Kardeşlerim Bu hafta inşallah Geçen hafta gördüğümüz Geçen dersimizde gördüğümüz 1. ve 2. Akabe Riyatının Dersini göreceğiz. Yani ondan elde edilen şeyler nelerdir? 25. Konu 50. dersi İnşallah Teala ecra edeceğiz. Geçen hafta 1. ve 2. Akabe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 ensardan, insanına beyat ediyorlar. Ona yardım etmek üzere, onu koruyup muhafaza etmek üzere. Onun arkasından da inşallah ileride göreceğiz. Aleyhisselatü Sıra Medine'ye hicret edecek. Bugün bu biatlardan elde edeceğimiz dersler neler? Onlara değineceğiz. Birincisi kardeşlerim, İslam'ı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 Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. ifadesi birçok yerde Kur'an Kerim'de tekrar eder, tekrar eder. Onlardan bir tanesi de bu sahabeler hakkında ilk öne geçen kimseler hakkında Nur suresinin şu ayetleridir bakın. Fi buyutin Allah bir takım evlerde, burada kastedilen mescitlerdir.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 Allah'ın koruması, koruması altındadır Onun zimmeti, koruması da Evet. Allah'ı zikirden, namaz kılmaktan, ve zekat vermekten onlara alık olmaz. Yehafun te yemen fihim Onlar aynı zamanda öyle bir günden korkarlar ki kalplerin ve gözlerin böyle çevrildiği, onun gözlerin, kalplerin böyle ara olduğu bir günden korkanlar. Yani ahiret gününde. İşte onlar böyle insanlar. Burada Allah Azze ve Celle o ilkileri övüyor. Tabi bununla birlikte onların izini takip eden, onların yaptığı gibi yapan, ticareti, alışverişi, dünya işleri, kendisini alıkoymayan Allah'ın zikirden, namazdan, zekatten alık olmayan kimseler inşaallah hep bunun içerisine dahil. Çünkü Kur'an bir kavme bir kimseye inse de genele kıyamete kadar gelecek olan insanlara şamil olmasına bir engel yoktur. Sadece özel bazı şeyler vardır. Onu da müfessirler alimler bilir. Evet kardeşler. İbn i İshak, tarihçi İbn-i haber verdiğine göre geçen hafta da biraz bahsettik. Asib ebni, Asib ebni Umar ebni Kattan Katar deden Resulullah aleyhissalatü vesselama beyat için gelenler Medine'den gelenler toplandıkları zaman onlara Abbas ebni Mubade bin Nahle el-Emsari diyor ki bu e, Ben-i Salim'in kardeşlerinden bir tanesi Ey hazreç topluluğu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 insanların geneli siyahı da beyazı da kırmızı da katlediliyor. Onlarla savaşmak üzere yaklaşıyorsunuz. Yani yeri girecek onlarla vuruşacaksınız, çarpışacaksınız, savaşacaksınız. Ne üzere söz veriyorsunuz? Aslınız başınızda mı? Dikkat ediyor musunuz? Manasında onlara soruyor. Ve sizler mallarınızın başına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 En sana ama beyatlaştıkları zaman size bunun karşılığında cennet vardır diyor. Cennet. Yani sadece cennet. Yani düşünsenize malını, mülkünü, çoluğunu, çocuğunu, aileni feda ediyorsun. Bir yola. Karşılığında bir beklentin yok. Sadece cennet. Bu çok büyük bir feda ki Allah. اِنَّ اللّٰهَ اِشْتَرَى مُنَنْ مُنِينَ اَنْ يُفْسَهُمْ وَاَمَّالِهُمْ بِأَنَّ Allah Allah müminlerin canlarını ve mallarını cennet karşılığında satın almış dedi. Fedakarlık bu. Allah Azze ve Celle böyle bir şuur versin bize. Bu ensalin gittiği yoldan gitmeyi nasip et. Neticede kardeşlerim onlar ellerini uzatıyorlar. Diyorlar ki ey Allah'ın Resulü uzat elimi. Madem bunun karşılığında bize cennet var. Sana dayat ediyoruz. Diyorlar ve dayat ediyor. Söz veriyorlar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 Mekke ehline yani, ey Mekke ehli, ey ya ehle cevacib, yani Mekke'li müşriklere sesleniyor burada. Sizin aranızdan yerilmiş kimse var mı? Müzemmem. Aleyhissalatü yani, vesselam'a müzemmem diye lakap takmışlardı, biliyor musunuz? Müdenmem, yerilmiştim Ama o övülmüş bir kimse, Muhammed. Onun tam karşılığı ne? Muhammed. Müzemmen aranızda ve onun beraberinde bir takım kimseler, genç kimseler de vardır. Diyor. Ve sizin için ey Mekkeli müşrikler! Onlar sizinle harp etmek için toplandılar. Diyor. Onları uyandırıyor bu durumdan. Hani emsar gizlice Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelip ona beyak ediyorlar ya, onu koruma muhafaza etme adına, o şeytan da onları uyarıyor. Mekkelileri. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, bu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 Şeytan orada böyle seslendiriyor Mekke ahalisini müşrikleri uyandırmak için. Ama tabi Allah Azze ve Celle'nin dilemesiyle onlar uyanamıyorlar. Bir dahaki ders anlatacağım. Sonradan haberler oluyor bu beyatlaşmadan adam gönderiyorlar filan. Sonra aleyhissalatü vesselam bu şeytanın uyarısından sonra bunu fark edince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 Kılıçlarımızla yarın mina, ah eh eh, ahalisine, ehline, yani o müşrikler kast ediliyor, o Mekkeli müşriklere meylederiz, hücum ederiz diyor. Ben yani, daha iyi diyor. Ben size bunu emretmiyorum. Yani yerinize gidin. Yüklerinizin başına gidin diyor. Onlar da gidiyorlar ve sabah oluncaya kadar uyuyorlar emniyet içerisinde. İşte bu ilk kimseler kardeşlerim, buradan alacağınız dersi tekrar edecek olursam, bu değerli sahabeler, ensar, bu veyat eden kimseler, daha ilk anda her şeylerini vermişler. Karşılığında da aleyhissalatü ve sellemden cennetin sözünü aldılar. Ve onlar gerçekten de orayı elde edecekler. Allah azze ve celle, gerek kendisi Kur'an'da, gerekse Rasulünün diliyle bir şeye söz verirse, o sözünden caymaz.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 bu savaşta dolu, savaşın dışındaki hallerde de geçerli. Ciddi bir düşman e, tehlikesi söz konusuysa, bir takım tedbirlerin alınması, ne beri ne beri metod, yani peygamberin metodu. Bu korkaklık değil Çünkü dil, bu din kardeşlerin, tarih sayfalarında dolaşan, insanlara değil, binakis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 Ha, evet onlardan bir hamaset sadır olmamış mıdır? Olduğunda Aleyhisselatü Vesselam durun diyor. Ne diyor orada sahabi? El-Abbas yani sahabi. yani dilersen biz onların biz onların hakkından geliriz yarın diyorlar. Kırışlarımızla huç ederiz diyor. Hayır diyor. İşte <gülüyor> ilim sahibi insanlar hamasetle hareket etmezler. Oturaklıdırlar. Mutlaka bir bilgi üzere hareket ederler. Tabi ki yanıldığı hata söz konusu olabilir. Allah Azze ve Celle gerçekten kendisinin razı olduğudu ee, hareketle hareket etmeyi nasip etsin. Özellikle fitne zamanında. Bakın fitne zamanında. Korunmak çok zordur fitne zamanında. Geçen hafta zikrettik.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 böyle bir festival dini olmadığını, şenlik dini olmadığını, gösteriş dini ondan sonra çıkıp böyle gösteriş yapma dini olmadığını açıkça gösterir. Eğer öyle olsaydı onlar en ağırsını yapar. İlkler en güzelini yapar. Festival havasında, gösteriş havasında. Değil mi? Yapmadı onlar. Buna dikkat etmek gerekiyor. birakis bizim dinimiz titizlik üzere olmayı gerektiren ve sağlam bir binasının olması gereken bir din. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Yine İbn Hişam'ın rivayet ettiği bir başka tarihten gelen e, bu olayda Ensar'ın e, biat verme meselesinde biz diyor gecenin üçte ikisi geçtiği zaman Büyüklerimizin yanında eşyalarımızın yanında, Aleyhisselatü yanına çıktık. Böyle diyor gizlice sıvışır vaziyette. Yani anlaşılsın diyor. Yani gizli gizli çaktırmadan sağa sola fark, fark, fark ettirmeden gidiyor Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına. Ta ki diyor Akabe'nin yanında o dağ yolunda Aleyhisselatü Vesselam'la bir araya geldik ve biz o zaman 73 kişiydik diyor. Bu da aynı şekilde tedbirin alınması gerektiğine işaret ediyor. Allahu Teala, Teala vakaya, duruma göre hazırlık yapılmasını, tedbir alınmasını düşmanla karşılaşma esnasında onlara karşı muamelede tedbiri emretmiştir. Nisan suresindeki ayetler buna apaçık işaret. Diyor ki allah Teala bakın <gülüyor> Sen onların içerisinde olduğun zaman ya ne zaman? Harpte, savaşta. Onlara namaz kıldır. Onlara namaz kıldır. Bak savaşta dahi namaz. Burada hemen bir tarantiz açalım. Bu olay, daha doğrusu bu ayetler ta Hendek Harbi'nden sonra nüzudur. Tarihsel sıralamada da böyle. Dolayısıyla Hendek Harbi'nde biliyorsunuz Vesselam, inşallah oraya Allah nasıl bilirse geleceğiz ileride hem de kazmadan dolayı, oradaki meşguliyetten dolayı ikindi akşam yatık bir rivayeti hatırladığım kadarıyla öyle ikindi akşam bu namazlar geçiyor, kılamıyorlar ve hepsini yatsın da yani yatsıda birlikte kaza ediyor. Bu hadisler Ebu Dawud diye hadis kitaplarında sahih olarak kayıtlıdır. Bu ifadeleri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 silahlarını da yanına alsınlar. Evet. Fez'a taddu feleyekunu Secde ettikleri zaman sizin arkanızda olsunlar. Velteti taifetin ukra le müsallu Sonra bir başka grup daha gelsin. Namaz kılmayan onlar da namaz kılsınlar. Bu korku namazının ahkamı hadis kitaplarında ve fıkıh kitaplarında detaylıca anlatılır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 وَدَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَنْ تَغْفِلُونَ لَوْ تَغْفِلُونَ عَنْ أَسْلَهَتِكُمْ وَاَمْكَعَتِكُمْ Kafirler isterler ki sizler silahlarınızdan ve eşyalarınızdan gafil olasınız. فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَ Sizin üzerinize bir defa hücum etsinler. Yani tek bir defada hücum edip Böyle istiyorlar kafirler. Onun için tedbirinizi alın. Evet. Tedbir alma şeyde biliyorsunuz zamana, ortama ve savaşın şartlarına göre değişir. Burada tedbir alma sadece savaş değildir. Kritik durumlarda düşmana karşı zarar verecek kimselere karşı tedbir alınır. Evet. وَلَا جُنَهَ عَلَيْكُمْ اِنْكَانَ بِكُمْ اَذَا مِنْ Eğer yağmur dolayısıyla bir sıkıntı olacak olursa كُنْتُمْ <gülüyor> وَرْضَ yahut siz hasta olacak olursanız Emtad'u eslahatak silah rahman yoktur. Ve tekrar geldi. Tedbirinizi alın Yani silah bırakınsa dahi tedbir alınacak. Evet. <gülüyor> İnna kafirlere alçaltıcı bir azap Kardeşler burada bizim tedbir almamız isteniyor. Duruma ve şartlara göre Evet. Uyanık davranılması gerekiyor. Bunu anlatıyor. İmam bir Rahmetullahi Aleyh tefsirinde diyor ki işte bu yani bu ayet kerimede geçenler düşmanın meyletmemesi hücum etmemesi için tedbir alınmasını tavsiye de, Tedbir alınması gerektiğini anlatıyor diyor. Tabarhanenin muceminde gelen bir hadiste sahih bir hadis ve vesselam diyor ki Muaz Cebel'den geliyor hadis. İhtiyaçlarınızı gizlilikle görün. Gizlilikten yani yardım alın. Gizli görün. Çünkü her nimeti her nimete haset edilir. Allah'u Allah. Fe inne kulle zi nimetin mahsud. Her nimete haset edilir. Diyor. Özellikle bu savaş esnasında bir tedbirin alınması, savaşın dışında ise insanın başına bir nimet geldiği, e, yani nimet verilmişse, Allah Teala ona ikram etmişse, birilerinin hasret etmesinden korkuyor ise, gizli hareket etmesinde fayda vardır. Bu hadis bunu anlat. Gizlilikle hareket etmesinde fayda var. Ama bundan önce ben bir parantez açacağım, e, kardeşlerim.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 On bekal la ilaha illallah wahdehu la shareekeleh lehu'l mulku lehu'n nu'mu ve huve ala kulli şeyin kadir. Sure Kur'an'da dualar. Avudü bi kelimatillah te'amati min şerrima kharap. mutlaka iltizamla yapılması gerekir. Yahu bunu Halilüsnahü vesselam yapmış. Yani bir peygamber melek tarafından gözetlenip korunduğu halde o yapıyorsa bizim haydaide yapmamız gerekir. Bana bir şey olmaz. Ben sağlam adamım.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 Öyle bir şey her sene de sabrede edeceğiz. Üçüncüsü, anılacak derslerden üçüncüsü kardeşler, Beyat, Aleyhisselatü Vesselam'a yapılan o beyat, biat, cemaatin tohumudur. Cemaatin oluşmasında bir tohum. Ve kelimelerin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 ordu yani İslam devleti ve bu kurulan ilk devlet Medine'de kurulan ilk devlet ileride ne kadar yeryüzünün tokuyan etmiş zulmetmiş haddi aşmış sarayları evleri varsa onları yerle bir ediyor bunun tohumu ne ilk işte Ensar'ın Allah'ın razı olsun, Akabe'de attığı tohum ilk nüveler o zaman atılıyor. Allah adı ve celle fetih suresinin ayet kelimelerinde o insanlardan, o ensardan, o değerli kimselerden, bakın şöyle bak. Veme fil Onların misali yani tasifleri demek, özellikleri İncil'de anlatılıyor. Daha önce de tevratta da anlatılmış. Yani.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 kanun hale geliyor. Fes teva ala gövdesi üzerine böyle kuruluyor. Gövdesi üzerine kurulmuş. Yu'jibuz zurna li'ağada bihim O ekim çiftçilerin, ekicilerin hoşuna gider. Yani öyle sağlam, öyle kuvvetli, kalın, olgun, dolgun, oturaklı. Çiftçinin hoşuna gidiyor. Bi'ağadi da bihim el-kuffar. Allah işte bu misal verdiği bu güzide insanlarla bu safa sağlam insanlarla kafirleri kızdırın Kafirleri öfkelendiriyor. Böyle değerli, sağlam, dayanıklı iman ehli kimselerle, içine benzettiği kimselerle, çiftçilerin hoşuna giden dediği kimselerle kafirleri öfkelendiriyor. Diyor. İşte onların sıfatları İncil'de böyle anlatılıyor.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 gıpta ettiği, özendiği kimseler vardır. Onlar bir takım menzileler, dereceleri vardı Ve Allah'a yakınlıkları vardı. Yani bu yakınlıklarından ve derecelerinden dolayı peygamberler ve şehitler onlara gıpta eder, özenlerdir. Arabilerden, çöl ahalisinden bir adam geliyor ve onların kim olduğunu soruyor. Aleyhisselatü Özetle söylüyorum.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 Peygamberimizin devamında onlar Allah'ın velileridir, Onlara korku yoktu. Onlar üzülmeyecekler. Bir başka hadiste de o ayet-i kerimeyi tilavet ediyor. Ela inna evliya Allah la hafun alehim ve la hum Dikkat edin ki Allah'ın evliyalarına korku yoktur onlar üzülmeyeceklerdir. Kim bunlar? Geçtiğimiz haftada verildi. Kim bunlar? Bu evliyalar kim? Allah için birbirini sevenler. Allah için bir araya gelen, Allah için sebebi. Yani hiçbir menfaat karşılığı olmaz. Bir asrabalık da yok arada. Allah için birbirini seven kimseler. Bunlara korku yoktur, üzülmeyecekler. Bunlar nurdan münderler üzerinde. Onlara en, bu nurdan münderlere en layık olanlar kim? Öncelikle Ensar'ın, o beyat eden kimseler. Muhacir'in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 koruma hususunda ve sırat-ı müstakime davet hususunda. E kimi davet edecek? Kadın kimi davet edecek? Davet edecek. Önce onun çocuğuna, evine tabii ki. Aleyhissalatu vesselam o dönemdeki insanların komutanına, liderine beyat ediyor kadınlar. Ama bugünkü oldu bugün anlaşıldığı gibi değil. Erkeklere karışmak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 siz anlıyorsunuz onu. Ve onlar kalbinde hastalık bulunup da kadınların sesinden etkilenip peşine düşecek kimselere karşı da seslerini yükseltmeden aleyhissalatü vesselam'la beyaklaştılar. Ellerini vermedi. Aleyhissalatü vesselam kesinlikle onların eline dokunmadı. Buhari'de gelen bir hadisten net Ayşe radıyallahu anhadan.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 ve huduplarını koruma adına, öğretim adına söz verdiği anlaşılıyor. Demek ki kadınların da aynı şekilde bir şeysi söz konusu, iştirakı söz konusu. Ama tabi onlara layık Allah Azze ve Celle'nin tayin ettiği bir edep dahilinde. Evet kardeşler, ilk kadınlar o dönemde bu yüce dinin gelişmesi hus hususunda aleyhissalâtu vesselâm'a fiyat ediyorlar. Az önce söylediğim gibi belirli e Kur'anlar, edepler dahilinde onlar subhanallah bundan Allah'a sınıf ediyoruz. Kadınlıklarını kullanmıyorlar. Bugünkülerin kullandığı gibi. Kadınlık özelliklerini ortaya koymuyorlar. O ilkler o samimi iman edenler. Erkekleri etkilemek için her türlü her türlü inceleye, nezakete çok affedersiniz edepsiz davranışlara başvuran kimseler gibi davranmıyorlar. Bugün yapıldığı gibi. Allah Azze ve Celle peygamberin hanımlarına bakın ne diyor? Fela tahtağna bil gavl Söz söylerken, konuşurken böyle incelme, kıratıp sırıtma, bu şey içinde geçilirdir. Kadınlara emir de erkekler içinde. Bir erkek de kadınla konuşurken incelmez. Erkekle nasıl konuşuyorsa öyle konuş. İncelip ezilip üzülmez. Kadın gibi konuşmaya çalışmaz yani. Veya da onun, e, bir tarih böyle bir şeyleri anlaması adına incelmez. Sesini değiştirmez. Olduğu gibi davranır. فَيَتْمَعَلْ لَذِي فِي قَلْبِهِ Yani ne diyor? Sözü inceltmeyin. Böyle şüpheli bir konuşma tarzına girme Kalbinde hastalık bulunan kimseler ümitlenir diyor. فَيَتْمَعَلْ لَذِي فِي قَلْبِهِ Yani böyle konuşulursa kalbinde hastalık olanlar Acaba benim için bir şeyler söyledi mi? Beni mi kastediyor? Bir şey mi ima etti? Diye hastalığı olan kimseler ümitlenirler. Ve kumna kavlem ma'rufen. Ma'ruf söz. iyi söz söyleyin. Güzel söz söyleyin. Ve karne fiyibu yütükünne ve la tabarrajna teberucel cahiliyetul ula. Ve la tabarrajna teberucel cahiliyetul ula. Evlerimizde oturun. İlk cahiliyenin açılması, saçılması gibi, cahiliye kadınların açılıp saçıldığı gibi açılıp saçılmayın. Bugün musibetimiz. Kadınlar sokakta açılmak, saçılmak için yarışıyorlar adeta. Vallahi her böyle dikkatli bir şekilde bakıldığında Subhanallah insan kendisinin onda bir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 Tepeden aşağıya doğru herkesin ama gayret eden, çalışan, özellikle çoluğuna, çocuğuna, eşine mukayyet olan, muhafaza eden insanlar için o derece değildir. Ya bir de mukayyet olamıyorsa, nasihat etmiyorsa, eğitmiyorsa, öğretmiyorsa, o zaman sorumluluk çok daha ağır. Onları her gördüğümüzde aklınıza getirmeye çalışmamız lazım. Ben yaptığım için söylüyorum. Yapmaya çalıştığım için. Gördüğüm zaman özellikle okul çocuklarını Allah'ım bizim çoluğumuz çocuklardan korktun. Böyle insanların içerisinden uzak tut diyor. Hep dua etmek gerek. Kötüyü gördüğün zaman Allah'ın verdiği nimete hamd edeceksin ve dua edeceksin. Onlar için de aynı şekilde. Allah-u Teala onları da istahil. Cahiller. Çok nadiri. Çok nadiri bilinçli hareket ediyor. çoğu bilmiyor. Özenti içerisinde. cahiliye geçmiş durumda. Yarışıyorlar açıklık adına. Şu anda giydikleri kıyafet açık olmaktan, çıplak tenden çok daha etkileyici. Siz bunu biliyorsunuz. Çok daha etkileyici. Bunun 50 yaşındaki adam da etkilenir. 60 yaşındaki adam da etkilenir. İnanın 10 yaşındaki çocuk da etkilenir. Bu sokaklardaki giyen şeylerde. اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Ben etkilenmem diyemedim zaten. Bir olur, iki olur, üç olur. Dördüncüsünde insanın içerisinde bir şey olur. Heyecan olur. Çok affet etsin. Bir şehvet olur. Ufacık bir şeyden etkilenir. Eğer bizim onda bir parmağımız varsa, sorumluluğumuz varsa, vay halimize. Rabbim bizi korusun. Bizi muhafaza etsin. Amin. Amin.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 Aleyhisselatü Vesselam sahih bir hadiste diyor ki sizden birisinin bir kadınla yabancı bir kadınla kendisine helal olmayan bir kadınla musafaha etmesi, tokalaşması başına başına demir bir iğnenin sokulması öyle musafaha etmekten onunla tokalaşmaktan daha iyidir. Allah'u akbar. Başına iğne sokulsun, demir bir şey sokulsun ama onunla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 çok daha tehlikelidir. Nessaullahi alaafiyah Allah'tan afiyet diliyoruz. Beşincisi ve sonuncusu kardeşlerim gençlerle ilgili. Gençler İslam'ın kuvvetidir, İslam'ın geleceğidir. Dolayısıyla o akabe biatında Rasulullah'un amcası Abbas radıyallahu an, o zaman daha müşrik tabii daha iman etmiş değil. Amcasının oğluna yani ne bileyim vesselama bu ensardan toplanan topluluğu görünce diyor ki ben bu gelenler kimler bilmiyorum diyor. Ben Yesrib ahalisini yani Medine'yi kast ediyor. Medine ahalisini bilirim. Onları tanırım ben diyor. Bunlar kim bilmiyorum. Tanıdığım kimseler değil. Bunlar yeni yetmeler diyor bizim tabirimde. Gençler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 Gençlik çok önemli. Gençliğe sahip olmak lazım. Gençliği internetten, gençliği e, stadyumlardan, gençliği çok afedersiniz diskolardan, barlardan, sokaklardan, söz kurtarmak lazım. Allah azze ve celle bu hususta bize yardım etsin. Gençlerimizi Amin. muhafaza etsin. Amin. Çalışmak lazım. Herkes bir şey üretecek. ya. Yani ne yapabilirim Çok birden gerçekten böyle değişik ee, kardeşler fikirler söylüyorlar. Kayda değil. Uygulaması çok zor. Ama insan düşünmesi lazım. Gayret etmesi gerekiyor. Ne yapabilirim? Onun için bakın aleyhissalatü vesselam size daha önce de zikretmiştim. Yedi kişiyi Allah Azze ve Celle hiçbir şeyin gölgesi olmadığı bir zamanda gölgelendirecektir. Kendi gölgesinde. Onlardan birisi İslam üzereyektir.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 bir araya gelen, Allah için birbirini terk eden, Allah için birbirini seven kimseler. Evet? Hiç kimsenin görmediği bir yerde sırf Allah'tan korktuğu için gözlerinden yaşa kaldı. Çok güzel maşallah. Altı etti. Yedincisi evet. Yok, Efendim? Yedincisi? <gülüyor> bir tane kaldı. <gülüyor> yok mu? Yedincisi yok mu? Yok mu? Yok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 Bu gölgeyle gölgelenmek istiyorlarsa bu zamanı iyi değerlendirsinler. Allah-u Teala bunların hepsiyle olmasa da geneliyle bizi şereflendirsin böyle kimselerden eylesin inşallah. Amen. Son bir hadis veriyorum. Müsterekte gelen hadiste <gülüyor> o da konuyla alakalı. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam 5 şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini bilin. Bunu biliyorsunuz zaten. 5 şeyin kıymetini bilin. Yani değerlendirin. Ganimet bilin. Fırsat bilin. Nedir o? Ölüm gelmeden önce hayatın, hastalık gelmeden önce sıhhatin, meşguliyet gelmeden önce boş zamanın, yaşlılık gelmeden önce gençliğin, işte burada buna vurgu. Yaşlılık gelmeden önce gençliğin ve fakirlikten önce de zenginliğin kıymetini bilin. Bunu fırsat olarak değerlendirin. allah Teala bunları ganimet bilip değerlendirmeyi nasip etsin. Amin. Bizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu, nesillerimizi her türlü pislikten, fıskı, fücurattan korusun, muhafaza etsin. İslam'ın üzere yetişen bir gençlik natip etsin. Hâdâ vallâhu âlemne sallallâhu âlâ nebiyyûnâ muhammed. Sûbhânekeallâhime ve bihamdik. Eşhidü en lâ ilâhe illâh'in testâffarîk ve etûbü uleyh.